Açık Dergi. Bugün yapılmış e, önemli bir toplantıdan, bir basın toplantısından birkaç kayıt paylaşmak istiyoruz sizinle. E, uzman dernekleri toplantısı da diyebiliriz. Geçen hafta e, anonsunu yapmıştık hafta sonu. Gerçi pazar günü yaşanan o şiddetin ardından pazar günü gerçekleştirilememişti ama... E, ...Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen bir kampanya vardı. E, bu süreç içinde gaz nedeniyle uğranan mağduriyeti tespit edebilmek için... E, ...kendilerine başvurulmasını ve bunun üzerine e, bir yardım çalışması yapılmasını... E, ...yaymışlardı etrafa. Evet. 600'ün üzerinde kişinin başvurduğunu zaten öğrendik ama aslında bundan da önemlisi... ...sadece Türk Toraks Derneği değil, pek çok dernek, uzmanlık dernekleri... ...özellikle medikal uzmanlık dernekleri bugün bir araya gelip bir toplantı yaptı. Türk tabipler Birliği Türkiye Psikiyatri Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği sayılabilir. Yanı sıra Farmakoloji Derneği de vardı ve Sağlık Uzmanları Derneği de vardı. Ve Turgut Kazan da vardı, bir avukat olarak aslında... Konuştu ne konuşuldu ee, bu gösteri kontrol ajanları olarak bilinen aslında bizim 2-3 haftadır daha çok duyduğumuz aslında uzun süredir duyuyorduk zaten biber gazı ve göz yaşartıcı gazların etkileri e, onların nasıl bir e, çerçeve altında toplanacağı çünkü işkence suçu e, olduğuna dair takım açıklamalar da yapıldı. Bunlar konuşuldu genel olarak. Biber gazının etkileri konuşuldu. Şimdi bazılarını dinleyeceğiz ama bazılarını çok kısaca aktarmak gerekirse. Örneğin birazdan Türk Tepler Birliği Merkez Konusu Doktor Osman Öztürk'e kulak vereceğiz. Ama ondan önce Farmakoloji Derneği'nden bir doktorun yaptığı açıklama. Kimyasal olmadığına dair çok fazla konuşma olmasına rağmen yanmayı sağlayan bu maddelerin içinde yanmayı sağlayan, buharlaşmayı sağlayan onlarca başka madde olması ve gözle şartçı maddeler olması ve kronik süreçte yani kronik olarak maruz kalındığı durumda hem maruz kalan kişi hem de ondan olacak çocukları etkileme potansiyelini oldukça sahip olduğunu söylediler. İnsanlar üzerinde herhangi bir araştırma yapılmamış şimdiye kadar fakat hayvanlarda yapılan deneylerde çıkan sonuçlar aslında biraz ürkütücü, ee, gelişim geriliği, depresyon, kanserojen etkiler ya da DNA'da mutasyon gibi e, sonuçların görüldüğünü söylüyor ama tabii insanlarda o kronik etkilerle ilgili henüz bir araştırma yapılmadığını elbette söyledi. şimdi dediğim gibi önce Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Osman Öztürk'ü dinleyeceğiz. Hem son olarak 16 Haziran tarihi itibariyle eee yaralananlar, vefat edenler ve yani bunları aslında genel olarak özetlediği bir bölüm var. Bir de sonrasında bir kayıt dinleyeceğiz. Eee Tara O'Grady tamamen tesadüfen bir insan hakları toplantısında buraya gelmiş. Ee, İrlanda e, menşeli, İrlanda merkezli bir e, sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Bahreyn'de bundan birkaç sene önce Arap devrimi sırasında e, başlayan, e, direniş ve sonrasında çok şiddetli olarak bastırılan polis şiddetinde e, orada e, rehabilitasyon ve şiddet karşıtı bir e, de, destek ...düzenleyen bir STK. O biraz kendi deneyimlerini anlatacak. Şimdi onları bir dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Türk Tayyipleri Birliği olarak... ...17 Haziran 2013 tarihi itibariyle edinebildiğimiz... ...göstericilerin sağlık durumunu öncelikle paylaşmak istiyorum. Biri polis, üçü gösterici olmak üzere dört yurttaşımız hayatını kaybetti bu olaylarda. Bun, bu bilinen, az önce Atletik Uzmanları Derneğimizi başkanı da söylediği gibi özellikle gazdan etkilenerek yaşamını kaybetmiş başka insanların olma ihtimali var. Bunlar hani henüz kanıtlanamadığı için biz var olanı kullanıyoruz. 59 yurttaşımız ağır yaralandı, altısının hayat tehlikesi hala devam ediyor. Yüzün üzerinde yurttaşımız kafa travması geçirdi. Bizim gene altını çiziyorum. Birazdan da tekrar bahsedeceğim. Bize ulaşan bilgiler, bizim ulaşabildiğimiz bilgilere göre 11 yurttaşımızın gözünü kaybetti. Bir yurttaşımızın elektromu geçirdi. alında. Bizim ulaşabildiğimiz bilgiler 7822 yurttaşın yaralandığı yönde. Ama hemen şunu söylüyorum. Bu bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla Buzdağlar ancak görünen yüzü. Bunun çok çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz, gözlüyoruz. Bu muhtemelen beşte biri bile değildir arkadaşlar. Türkiye'de gerçekten üç haftadır dünya tarihinde çok az görülmüş bir vahşeti yaşadık hep birlikte. İnsanlar üzerinde kitlesel halde uygulanan terörü yaşadık. Burada iki faktörün önemli olduğunu gözledik. Birincisi aslında Türkiye'de emniyet kuvvetleri barışçıl gösterilere karşı hiçbir zaman toleranslı değildirler. Daha önceden de bu tür gösterilerin şiddete maruz kaldığını emniyet güçleri tarafından gördük. Ama Gezi Parkı olayları sırasında farklı bir tutum içinde olduklarını da gördük. Kendilerine siyasi iktidar tarafından öldürmeyi göze alarak hatta öldürmeyi hedefleyerek davranma yetkisi verildiğini öldürme yetkisi verildiğini gördük. 11 Haziran'da Taksim meydanında on binlerce insan üzerinde dört yandan gaz bombası altıldı arkadaşlar. Orada insanların ölmemesinin tek bir nedeni var. Günlerdir insanlar artık büyük bir sağduyuyla birbir alışmışlardı ve birbirlerini sakinleştirmişlerdi. Dünyanın başka hangi şehrinde on binlerce insanın bulunduğu yere bu bu kadar gaz bombası atarsanız sonuçta insanlar öldürdük. Bunu gördük. 15 Haziran'da gezi Parkı'nda park doluyken çocuklar varken orada bırakın şeyi, eğlenceyi, göstericiyi, yarın için gelenler varken bombalarla saldırıldı. Bunu gördük. Hala daha yoğun bakımda yatıyor. 14 yaşındaki bir çocuğun, 14 yaşındaki bir çocuğun kafasına biber kızım mermisiyle ateş edildiğini. Bütün bunlar aslında gösteriyor ki siyasi iktidar, bunlar ben <gülüyor> de inanıyorum ki yargılanacaklar ve hiç kimse de şunu zannetmesin, işte ilk çadırları yaka zabıtalar falan göz... acı almış. Bunda falan yok edileceğini zannetmesin ya da oradaki polis memurlarının yaptığı aşırı hareket falan değil bunlar. Emir baştan itibaren böyle gelmiş, bütün toplumsal gösterilerde biz bunu biliriz, anlarız, hissederiz polisin nereye kadar gidip ne, nasıl davranacağını emrin böyle geldiğini görüyorsunuz. Ama bu gösterilerde gene biber gazının yaygın olarak iki farklı kullanımına şahit oldu. Bir tanesi mekanik yetkisiyle bir güzel ateşli silah mermi çekirdeği olarak yaygın kullanıldı. Geçmişte de bunun örnekleri vardı ama böyle yaygın kullanılıyordu. Burada doğrudan insanları yaralamak, öldürmek hedefli olarak kullanıldı. İkincisi geçmişte de biriken kitlenin daha çok da ön tarafına biber gazı atardı polis ve arka taraftan kaçmasını tahliye olmasını sağlardı. Burada tam tersine dört bir yandan gaz atarak ilk 31 Mayıs e, 2013 günü Taksim Meydanı'nda milletvekili Rüseyin veya de yer olayda başladı bu uygulamaya ve açıkçası e, kitlelerde korku, panik, terör yaratarak ölümlerine yol açma hedefiyle davranıldı. Son olarak bütün bu süreçlerde meslek örgütü ve Türkiye ile hekimler olarak biz ne yaptık. Biz baştan itibaren sizler de izlediniz. Gerek meslek örgütünün çağrısıyla gerekse çağrı olmadan binlerce hekim şiddeti uğrayan, zulme uğrayan, yaralanan, sakatlanan insanların yardımına koştu. Siyasi iktidarın bu ders anlayacağını düşünmüyorduk ama bizim aklımızda soruşturma açacağını da düşünmüyorduk. Haberiniz olmuştur. Bir soruşturma açıldı. Revirlerde görev alan hekimleri ve e, hastaların listesini, Sağlık Bakanlığı bizden istiyor. Aslında kendisinin kurması, kendisine vermesi gereken hizmeti biz verdik. Bunun karşısında soruşturma açıldı ama herhangi bir şekilde bu isimleri falan verecek değiliz. Um, my name is Tara and I came from Ireland for a human rights conference to Istanbul this week and I feel very fortunate to be here this critical time. Um, my is the Bahrain Rehabilitation and Dental Violence in Dublin. We, um, we grouped with um, human rights defenders and doctors who were arrested, tortured, and sentenced to um, unreasonably long prison sentences for treating protesters in Bahrain two years ago, but also because they were the first line of witness to the international media. And um, some of those those people are still in jail and the abuses are continuing. The CS gas that's being used in Bahrain Um, is five times stronger than regular CS gas. Who said one thing is the, the gas that they're using against you. Some of it is out of date. And um, I would be keen to get a chemical analysis of the compounds that are being used. They look similar to uh, our experience of other compounds. It's going to be very, very expensive for you for many years to come. You, I'm, I'm very sad to say that you are going to experience women who will have late-term miscarriages as a result of exposure to the gas. I have witnessed the streets being blanketed with tear gas outside of areas of protest and into the suburbs. And what you have is people are being corralled and cattled into areas and then being shot. And I've seen it from the windows of my hotel. Um, I was at the protest the first night I arrived. I went directly to taxi by myself. And I was caught between one of the water cannons and the group. And I was shot with tear gas, obviously. But I was also shot with the water cannon. And the water cannons definitely have chemicals in them. My legs were burned from my legs all the way down to my feet. It is outrageous what is happening in this European country. And I think that um, the European Union, the United Nations, the Chemical Weapons Convention, the Organization for the Prevention of Chemical Weapons, If they continue to be silent on this, they are complicit with this situation. But build solidarity with other countries who have experienced the misuse of CS gas. The War Resisters League is seeking a global ban on tear gas, and I know they would be delighted to hear from you about your experience. Thank you. For o O'Gredi'yi dinledik. Bugünkü basın toplantısının katılımcıları arasındaydı. Aslında dinleyiciler arasındaydı. Sonrasında kendi deneyimlerini aktardı ki epey önemli aslında söyledikleri. Bahreyn'de iki sene önce çıkmış olaylarda özellikle insan hakkı eylemcileri, eylemciler, doktorların şiddete uğramalarının ardından kurulmuş Dublin merkezli İrlandalı bir örgüt sivil toplum örgütünü ya Bahreyn Rehabilitasyon Merkezi söyledikleri aslında Bahreyn'deki deneyimle burada burası arasında bazı paralellikler kurdu. Yani e, CS gazı olarak biliniyor. Biber gazı. Evet. Beş kat daha güçlü kullanılmıştı. Normalde kullanılması gereken sınırdan dedi. Bahre'ndi. Bahrendi. Evet. E, mesela sizde de uygulananlarda e, bizde aslında gördük çeşitli yerlerde son kullanma tarihi geçmiş gazların kullanılması da epey önemli dedi. E, bunu söylediğim için çok üzgünüm ama ileriki yıllarda Önümüzdeki yıllarda büyük e, tehlikeler göreceğiz. Gaz kullanımı nedeniyle örneğin e, düşükler, erken doğumlar e, görülecek Türkiye'de diye tahmin ediyoruz dedi. E, kendisi de İstanbul'da söylediğimiz gibi bir konferansa gelmiş. E, penceremden izledim dedi aslında öncesinde. Kıstırdan Kaldım, ve... Evet, kıstırılan ve vurulan insanları gördüm otelinden. Sonrasında aşağı indim, göstericilere, eylemcilere katıldım. Ee, orada da hem tazeikli su, hem de gaz, e, gaza maruz kaldım ama tazeikli su kesinlikle kimyasaldı çünkü bacaklarımın yandığını fark ettim. Evet. Ee, Kendisi e, Bahreyn'deki rehabilitasyon ve şiddet karşıtı e, organizasyonun. Genel Sekreteri Tara e, O'Grady e, Dublin'de yaşıyor e, normalde ve şöyle demiş Avrupa ülkesi m, bir ülkede bunların yaşanması gerçekten şaşırtıcı. Kimyasal silah konvansiyonları var e, bu konuda yaptırımlarla e, karşı karşıya kalmak zorunda e, olacak. Çünkü bütün bunların esasında belli kısıtlamaları zaten belirlenmiş vaziyette. Uluslararası anlaşmalara göre bu açıdan da Bahreyn'deki şiddetli kısıtlamalar. E, Göstercilere karşı uygulanan şiddetle buradaki şiddet arasında bir yakınlık görmesi zaten bizim malumumuz ama gene de üzücü. ...olduğunda e, değiştirmiyor Ama böyle bir yankı bulmuş olması da... ...bu toplantı kapsamında önemli. Osman Öztürk, Türk Tabipler Birliği... ...Merkez Konseyi üyesinin konuşmasının ardından... E, ...bunları... E, ...size aktarmış bulunuyoruz. Bu arada bugün Baro'dan da bir açıklama var. Gene gaz kullanımına dair benzer şeyler vardı. E, benzer tespitlerde bulundular. Kullanımına dair yanlışlık. E, bu... E, ...gösteri kontrol... ...ajanları kullanımına tamamen ters bir şekilde kullanıldığını... ...İstanbul Burası da belirtmişti ama oradan... Esas önemli haber şu ana kadar e, pek çok kayıp başvurusu yapılmıştı. 9 kişinin gözaltına alınan 9 kişinin kesinlikle kayıp olduğu açıklaması bugün yapıldı e, İstanbul Barosu'ndan. Ümit Kocasakal tarafından. Evet İstanbul Barosu Başkanı tarafından yapıldı bu açıklama. Şimdi biz de aslında hukuki boyutunu dinleyeceğiz bugünkü basın toplantısından. Bu arada Adli Tip Uzmanları Derneği'nden Profesör Doktor Ümit Pişer'e söylediği de önemli. Herkesi zaten uzun süredir bizim de aktardığımız bir şey bu. Herkesi yaşadıkları mağduriyeti belirten raporlar almaya çağırıyoruz dedi. Çünkü bu tip ajanların hem kapalı alanda kullanımı dimonoteli örneğinde gördük mesela. Evet, evet. Suç kapsamına girer. Kimyasal silah haline getirir onları dedi. Hem de suyun içine zarar verme amacıyla da kimyasal koyulması da işkence suçu kapsamına girer dedi. Şimdi Turgut Kazan'ı dinleyeceğiz. O e, gaz kullanımının Avrupa Birliği müktesefaatına uygunluk iddiasının geçerli olmadığını aktaracak ve orantısız e, bu orantısız şiddet e, mevzunun e, kavramının hukuki mevzuatta nerede durduğundan bahsedecek. Sonra son olarak da Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Profesör Doktor Doğan Şahin'i dinleyeceğiz. Avrupa Konzi Genel Sekreteri bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri bu konuda açıklama yaptı biliyorsunuz. En son dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Onları geçiyor. Ama mütisebat deyince Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi tavsiyelerine bakmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biber gazını tartışırken o tavsiyeye bakıyoruz. Sonra da Avrupa İnsan Karakilisi kararlarına bakmamız gerek. Üstelik bu konuda Türkiye için yalnız Türkiye için üç tane ayrı Avrupa İnsan Karakilisi kararı var. Yani çünkü bu Türkiye'de ölçülü, orantılı deyimi yanlış kullanılıyor. Ölçülü, orantılı deyimi kullanmak zorunda kaldığınız zaman kullanılacak bir deyimdir. Gezi Parkı'nda duran kırmızılı kadına zaten kullanamazsınız. Onun ölçüsü, orantısı aranmaz. Ne kadar az kullanırsanız kullanın, idal. Nasıl kullanacaksınız? E bir şiddet var veya şiddet ihtimali var. Onu bertaraf edebilecek hiçbir imkanınız yok. Sadece onu bertaraf edebilmek için sadece o kadar kullanacaksınız. Ölçümlülük ve orantılılık ancak öyle bir durumda tartışılabilir. Yoksa, yoksa şimdi Gezi Parkı'nda duran insanlara, türkü söyleyen insanlara ya da ilk saldırımızdan sonra kaçan insanlara. Biber gazı kullanamazsınız. Burada tabi uzman hekim arkadaşlarım sağlık açısından biraz ihtiyatla bir değerlendirme yaptılar. İşkence edildiler. Şimdi tabii arkadaşlar suç duyurusunda o bir mücadele biçimidir bulsunlar. Ama bugünlerde bu sorunun başbakanın bu yaklaşımı, anlayışı ve dayatmalarıyla hukuk sistemimizin çözebileceğine inanmıyorum. <gülüyor> Ama Gezi Parkı olayları nedeniyle Türkiye'de o emirleri verenlerle o emirleri yerine getirenleri uyarıyorum dördüncü paketle işkence suçunda zaman aşımı kaldırılmıştır. O yüzden ilk seçimden sonra ne olur? Sonraki seçimden sonra mı olur? Zaman aşımı yoktur. Mutlaka hesabı sorulur. Bu yüzden bu uyarıyı <gülüyor> yapmayı bir hukukçu sıfatıyla göler <gülüyor> sayıyorum. İkinci olarak da dünyadaki bütün demokratları hukuk kurumlarını ve hukukçuları ülkelerindeki biber gazı firmalarını etkileyerek Türkiye'ye satış yapmalarını önlemeye ve kendi hükümetlerini etkileyerek bu vahşi uygulamayı durdurabilmek için çünkü Türkiye'de toplantı ve gösteri hakkını boğmak için kullanılıyor ve insanlara büyük zarar veriliyor. Onu durdurabilmek için hükümetlerini Türkiye'ye biber gazı satışı konusunda ambargo koymaları, koyulma, konulmasını sağlamaya çağırıyorum. Teşekkür ederim. Bu yaşadığımız olayların <gülüyor> e, özellikle e, çok yoğun bir şekilde e, gaz bombasına maruz kalmanın aslında Birleşmiş Milletler'in tanımladığı anlamıyla işkenceye uydurduğunu söyleyebilirim. Yani yapılan bu eylemler e, adeta geniş bir e, topluma Korkunca işkence yapmak anlamına gelmektedir. Neden işkence gibi dediğim şeyi söyleyeyim? İşkence şunu hedefler. Bir, yani belirli bir kitleyi ya da bir insanı e, çeşitli davranışlarından <gülüyor> dolayı e, cezalandırmayı amaçlar. Ceza kurbanı onun canını acıtmak, onun canına kastetmek, onu sağlayan bedensel acı vermek ya da korkutmayı hedef. Bir şeyden vazgeçsin diye korkutmayı hedefler ya da bir, bir davranış için onu işe zorlar. Yani bir yer terk etmeye, bir vazgeçmeye zorlar. Genellikle içerisinde bir ayrımcılık var. Yani bu özelliklerini bu yaşadığımız orayların içerdiğini söyleyebiliriz. Türkiye Türkiye çok fazla travmatize olan bir toplum. Yani Uzun yıllardır Güneydoğu'da devam eden çalışma ortamı ondan evvel, 22 Eylül yarattığı travma, depremin yolaştığı travma, her yıl giderek daha fazla travma ile yüklenen bir topluma dönüşüyoruz. Travma ile yüklenen toplumlarda, topluluklarda belli davranışlar ortaya çıkar. Bunun en başında bireysel şiddet davranışlarında olağanüstü bir artışın meydana gelmesidir. Bu bu sefer yani, travma. Toplumu çok fazla etkilenmesine rağmen bu sefer travma bu kadar ağır olmayacak. Bunun iki nedeni var onu da söyleyeyim. Bir, çok ciddi bir toplumsal dayanışma sergiledi travmaya uğrayanlar. Travmada insanı koru koruyan en önemli şey, bir, farkına var travmalarını travmalarının, başka insanlar tarafından anlaşılması, dinlendirilmesi. İki, toplumsal destek sağlamasıdır. Travmaya uğrayan insanlar kendilerini terk edilmiş, yalnız hissederlerse travma çok derinleşir sahip çıkıldıklarını düşünürlerse travma daha çabuk iyileşir. Toplumun kulağı ve gözü de basındır. Basının da bu anlamda çok büyük bir e, rolü var. Bugün buraya geldiğiniz için bu insanların iyileşmesinde çok büyük bir rol oynadınız. O bakımdan hepimize de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz nasıl geçiriz? Evet en sonunda bir basın mevsubunu peki biz o zaman nasıl iyileşeceğiz dediğini duyduk. Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Profesör Doktor Doğan Şahin'i dinledik. Aslında en son olarak söylediği epey önemliydi. Travmanın e, kendini yalnız hissetmemesi, travmaya uğrayanın önemli de travmanın giderilmesi için. Ve bu noktada da dayanışmasının devam etmesi de aslında bunun eski Türkiye travmaları gibi olmayacağını gösterir dedi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Evet. Söyleyeceğin, ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok dayanışmalara geçeceğiz zaten evet. birazdan da. Forumları konuşuyoruz. Açık, Açık dergi. dergi.